أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هداه إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن Tâbe mak ve la tatğav innehu bima ta aleyhi salatu vesselam şeyyebtni hūd ve akhawatuha. Sadag rasulullah es <gülüyor> Hiç şüphesiz ki bugün öyle bir konudan bahsedeceğiz ki almış olduğumuz hava içmiş olduğumuz su kadar Belki ondan daha fazla muhtaç olduğumuz Ve de maalesef kaybetmeyi biz tuttuğumuz Bu büyük istikamet Ve sıratı müstakim cevherinden bahsetmeye çalışacağız Okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbim فَاسْتَقِمْ <gülüyor> keme umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Seninle birlikte tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kimseler de dost olsun. Ve la Haddi aşmayınız. İnnehu bima ta'maluna basir. Şüphesiz ki o Allah celle celalü yapmış olduğunuz her şeyi görür. Bir defasında Ebubekir Sıddık efendimiz, Ya Resulullah, mübarek saçlarınızda beyazlıklar görüyorum. Bunun üzerine üzerine i İnşallah efendimiz şöyle buyurdu. Şeyyebetni hut ve ahvataha. Hut suresi ve onun benzeri olan sureler saçımı arttı buyurdu. İşte okumuş olduğumuz ayeti kerime Allah'ın Resulü'nün mübarek saçını ağırtan kendisini kocatan ayetten başkası değildi. Ashab-ı öyle ifade ediyor. Rasulullah'a en ağır gelen Kur'an'da ki ayetlerden en ağır geleni bu ayetti. Hud suresi 112. ayeti kerime diyeceksiniz siz okudunuz, biz de dinledik ama bize hiç ağır gelmedi. Ayete tekrar döneceğim ama bize niye ağır gelmedi bu ayeti kerime onu ifade etmeye çalışacağım. Allah'ın da öyle buyuruyor. Kâlen Nebi Aleyhissalatu Vesselam inni erâ mâ lâ terûn. Şüphesiz ki ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum ve esma amma la sizin işitmediğiniz şeyleri işitiyorum vallahi lev talemu ma a'lemu le dahiktum qalilan ve le bekeytum katira Allah'a yemin olsun ki eğer sizler de benim bildiğimi bilseydiniz çok az güler fazla ağlardınız ve me telezzentu bin nisa' alel furushe Vallak rastım ile seyyadat tejearun aleyi, İlla Allah, nabdette öni şejlatun Sizler pek çok zevkten zevk almaz olur idiniz, hatta dağlara tepelere çıkar da Allah'a ida ederdiniz, Allah'a yalvarırdınız ve de keşke şu kurumaya yüz tutmuş ağaç parçası gibi olsaydım der, o şekilde Allah'a yönelir, çok ağlar, az gülerdiniz. Biz Allah'ın Resulüne bile ağır gelen, hatta Kur'an'daki en ağır gelen ayet-i kerimeyi okuduğumuz halde, ifade edildiği gibi bize ağır gelmedi. Niye? Biz Allah'ın Resulü'nün gördüğünü göremiyor idik. Onun işittiğini işitemiyor idik. Ve de onun bildiğini bilmiyor idik. Ayete tekrar dönüyorum. Dikkat edelim. Allah'ın Resulü'nün mübarek saçını ağırtan, Kur'an'da resul Zişan'a en ağır gelen ayeti okuyoruz. Estağfirullah. فَاسْتَغِمْ <Sessizlik> كَمَا اُمِرْتَ Emron'un doğum gibi dost doğru ol ve men seninle birlikte olanlar da aynı şekilde dost doğru olsunlar. Vele sakın ha aşmayınız. İnnehu bime tamaluna basir şüphesiz ki o Allah yaptığınız her şeyi görendir. Elbette bunu biz cibril Emin Aleyhisselam'dan bizzat işiten Hz. Muhammed ve Vesselam Efendimiz gibi anlayamadığımız için vahiy muhatabı olan vahiy indi anda bizzat Resul-i Zişan'ın ağzından duyan ashab-ı kiram gibi anlayamadığımız için bu ayet belki bizlere ağır gelmedi ama belki bu ayeti kerimedeki Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Biz belki doğruluğun ifadesini, emrolunan gibi dost doğru olma ifadesini, Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı, O'nun istediği gibi bir dini yaşamanın istikametini anlayamadığımız için, belki bize bu ayet ağır gelmedi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Evet kıymetli kardeşlerim, işte bu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle en fazla muhtaç olduğumuz ve kaybolmaya yüz tutmuş olan havadan sudan bizler için daha önemli olan bir kavramdan bahsetmeye ve de bu Ramazan'da da bu kavramı elde etmeye çalışacağız. Onun adı da istikamet yani dost doğru olma. Allah'ın emrettiği gibi kitab-ı keriminde Resulü'n-Nebi Efendimizin buyurduğu gibi hadis-i şeriflerde dost doğru olabilme bizim yolumuzun adı da sırat-ı müstakim dost doğru yoldur. Eğrilik, bürülük, yalan, dolan, hilenin olmadığı Allah'a kulluk, ubudiyet, Allah'a yönelme, sevgi, muhabbeti Rasulullah muhabbetullah olan bir yol ki, o yol elbette istikamet ile kaimdir. Adem aleyhisselamdan, Hz. Muhammed ve vesselam, Efendimiz'e kadar ne kadar, peygamberani izam gelmiş ise, ne kadar peygamberler gelmişse, hepsi bu dost doğru yolun tebliğcisi, dost doğru yolun taşıyıcısıydılar. Bu sebeple, İstikamete girip de dosdoğru olmadığımız zaman Allah Teala katında bir mahluk olmadan öteye gidemeyiz. Ama istikametle onun yoluna girersek Rabbimin sevgili bir kulu oluruz. Hayatımıza şöyle bir baktığımız zaman ahir zaman ümmetin haline baktığımız zaman değil cetvel gibi dosdoğru olmak halimiz kalp grafiğini andırıyor. Yani devamlı inişli çıkışlı istikametin ve istikrarın olmadığı bir hayat. Bu sebeple bu Ramazan bize istikameti kazandırmalı. Öyle bir Ramazan yaşamalıyız ki, Ramazanı öyle bir değerlendirmeliyiz ki, istikameti elde etmemize bir vesile olmalı. Yine Rabbim ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor: "Felizelikte fed avestakim kema umirte. İşte bunun için sen habibim davetini yap ve de emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve nette tebih ehve o yıldan sapmış." sırat-ı müstakimden çıkmış olanların hevasına da tabi olma ve sen de ki Âmentü bime enzelallahu min kitabin ben kitapta Allah'ın indirmiş olduğu şeylere iman ettim ve ömirtü li eadile aranızda da adaletle hükmetmek, adaleti hakim kılmak için emrolundum Allahurabbuna ve rabbukum Allah bizim de Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir. Lena ve bizim yapmış olduğumuz amellerimiz bize yazılır. Bizim için değerlendirilir. Sizin yapmış olduğunuz amelleriniz de sizin için değerlendirilir. Size kaydedilir. Bu şekilde İstikameti temin etmek için ey Habibim görevlendirildiğin ifade et. Sakın ha o azgınların sıratı müstakimden sapmışların heva hevesine uyma. Elbette kıymetli kardeşlerim. Heva heveslere uymanın, nefsin arzulara gitmenin istikamet önündeki en büyük engel olduğunu da bu da Rabbim Zişan Hazretleri ifade buyuruyorlar. İnnellezine kallu Rabbuna Allah thumma istakamu. İstikametle ilgili ayetler okumaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olan te tenezzalu aleyhimul bala. Melekler onların üzerine peşi peşine iner yağmurun indiği gibi iner ve şöyle derler: "Alla teḫafu ve tehpzenu ve abşiru bilcenn, alletik küntem teğadun. Qurh Ve Rabbimin sizlere vaat etmiş olduğu, sizlere vaad olunan cennetle müjdelenin cennet ile sevinin. Elbette istikametin karşını. Meleklerin istiğfarı, meleklerin duası ve meleklerin de cenneti âlaya davetidir. İşte istihameti bunun için elde etmek, cennet ve cemalullahı elde etmenin yoludur. Yine Rabbimiz, اِنَّ kallu, قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا hiç şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır diyen Sonra da bu sözünde Dost doğru olan istikamet sahibi olanlar var ya Onlar için bir korku yoktur Onlar mahzun da Olmayacaktırlar Onlar için Ahiret hayatında korku yoktur Cehennem korkusu yoktur Sırattan düşme endişesi yoktur İnsanların pek çoğunun Üzüldüğü Keşke ben de Rabbim layığıyla kul olsam diye saçını başını yoldu o günde. Mahzun da olmayacaklardır. Arşın gölgesinde Rabb'imin vermiş olduğu nimetlerle huzur içerisinde olacaklardır. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabb'im bizleri مستقيم olanlardan istikamet sahibi olanlardan eylesin. وَاَلَّوِ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَا Eğer dost yol üzerinde istikamet sahibi olsalardı, eğriye sapmadan, batıla sapmadan, Allah'ın dini dışındaki heva hevesle türetilmiş batıl ideolojilere sapmadan, Allah'ın sıratı müstakiminde dost doğru yolda sabit olsalardı, biz onlara bol su indirirdik, bereketli yağmur indirirdik, ekinleri yeşerir, huzurlu bir dünya hayatı içerisinde olurlar idi. Buradan da istikametin, Allah yolunda sebat etmenin, dünyevi bereketin de sembolü olduğunu dünyevi bereketin de sebebi olduğunu ifade etmektedir. Burada bol su tabiri bir semboldür. Sadece su değil ki insanların en fazla muhtaç olduğu, en fazla arzuladığı şey su olduğu için bereketi sembol olarak Rabbimiz onu oraya yerleştirdi. Bunun manası şu, eğer siz Kur'anıma sahip çıkıp Benim hükümlerime Sahip çıkıp Benim dinime sahip çıkıp Hayatınızda yaşasaydınız Diğer insanların Yaşaması için emri bil maruf Yapıp tebliğ yapıp insanların da Yaşamasına gayret etseydiniz Namazınızı Orucunuzu Vesair ibadet taatlerinizi Yapsaydınız iffet namus sembolü olan başörtüsüne sahip çıksaydınız, alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Ziya'nın Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetine tabi olsaydınız ve de Rabbim ne diyorsa o, onun elçisi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne diyorsa o deyip de Allah ve Resulü'nün sözü üzerine, Söz getirtmeseydiniz Rabbim size dünyada da bir bereket verir. Her şeyinizi düzene kor idi. Elbette Allah yolunda istikamet sahibi olanı Allah dünyada da lütfeder. istikamet lütfeder. İstikametle ilgili ayet-i okumaya devam ediyoruz. Essadibilah. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيِّ De ki ey Muhammedim, Habibim, ben de sizin gibi beşerim. Ama bana Rabbim katından vahiy geliyor. اِنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُ وَاهِدِ Sizin ilahınız elbette birdir. فَسْتَقِيمُوا ileyhi. Öyleyse o hususta Dost doğru olunuz Allah'a doğru yöneliniz Ve estağfiruhu Yapmış olduğunuz hatalar Günahlar için Ona layıkıyla kul olamadığınız için Allah'a istiğfar ediniz Ve veylülil müşrikin Yazıklar olsun bu müşriklere İstikametten ayrılıp da Allah'ın yolundan ayrılıp da Resulü sünnetinden ayrılıp da küfre sapıp küfür içerisinde hayat sürenlere yazıklar olsun. Sizler de istikameti terk etmek suretiyle, istikamette yalpa yapmak suretiyle sakın ha batıl yollara, boş yollara, insanların uydurduğu ideolojik yollara ayrılmayınız. Ben de sizin gibi bir beşerim ama... Rabbim katından bana vahiy geliyor. O vahye tabi olunuz. Elbette istikametten sapan, istikameti bırakan insanlar için acı sonu olan, ahirette rezil lüsve olunacak olan batıl ve de eğri yollar vardır. <gülüyor> İnne al-Kur'ane yehti lilleti hiye aqvam ve yubashşirul mu'minina lladina salihat enne lehum ecran kebira. Sadallahu lazim. Çünkü siz ki bu Kur'an var ya en doğruya götürür. Kendisine sarılana, kendisine sahip çıkana, kendisini rehber edileni bu Kur'an en doğru yola götürür. Müminleri de Salih amel işlemiş Allah'ın razı olduğu amel işlemiş Müminler içinde Büyük bir mükafat olduğunu Müjdeler bu Kur'an Allah'ın yolunda ibadet taat eden Allah'ın yolunda infak eden Allah'ın yolunda cihad eden Allah'ın yolunda Emri bil maruf nehyanil münker yapan Salih amel sahibi Müminlerin de Makamlarının cennet olduğunu, cennette Firdevsi i ale olduğunu, bu Kur'an müjdeler, bu Kur'an, işte kendi yoluna girenleri de hidayete götürür. Kur'an, sırat-ı müstakimin rehberidir. Her kim ki, bu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi, Kur'an'ın yoluna girerse, o Kur'an, o kimseyi, dost doğru olan yola, yani Bizzat sahibinin yoluna, yüce Rabbim'in yoluna, sırat-ı müstakim yoluna götürür. Nice kavimler vardır ki, Kur'an'a sahip çıktığı için, Kur'an'ı azametinden titrediği için, Kur'an'ın sevgisiyle gönlü dolduğu, dili Kur'an ile döndüğü ve de Kur'an'ın hükmüne ram olduğu için, nice kavimleri Rabbim yüceltmiştir. ...nice kavimlerde var ki... ...Kur'an ahkamını terk ettiği için... ...Kur'an'ı sırtının arkasına attığı için... ...Kur'an'ı raflarda tozlandırdığı için... ...Kur'an'a kalın kitap dediği için... ...Kur'an'ın zamanı geçmiş asra... ...haşa cevap veremiyor dediği için... ...Allah Teala'da nice kavimleri... ...rezil rüsva etmiştir... ...dünyada rüsva ettiği gibi ahirette de daha büyük bir azab ile rezil rüsva edecektir elbette Kur'an Rabbimizden bize inen bir sağlam kulptur sağlam bir iptir her kim ki ona sarılırsa Rabbına gider hidayet yoluna gider istikamete gider her kim de o Kur'an'ı gerisin geriye atarsa Allah muhafaza o zaman varacağı yer cehennem çukurlarıdır İstikamet ayetler Nuhme'ye devam ediyoruz. Estağfirullah. وَهَذَا صِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا قَدْ فَصَلَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِيَ الذَّكَّرُونَ İşte bu Rabbinin dosdoğru yoludur. İçinde eğrilik olmayan, yanlışlık olmayan, beşer kafası olmayan Rabbinin yoludur. Hiç şüphesiz ki biz Kur'an ayetlerinde hakikati en ince ayrıntısına kadar açıkladık. Anlayan bir kavim için, ibret alan bir kavim için biz o ayetlerimizi açıkladık. Hazreti Ömer Efendimiz ayet okur, ayetin ağırlığıyla hasta olur da günlerce ziyaret edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Saçını sakalını ağartır idi Kur'an ayetinin ağırlığı. Ashab-ı kiram üzerine öyle tesirliydi ki Kur'an. Kimisi hüngür hüngür okumuş olduğu yaprak ıslanır idi. Kimisi vardı ki bazı azap ayetlerine gelince kendisinden düşer bayılır idi. Kimisi de var ki ne olur dua edin. el suresine gelince okum okuyamıyorum düşüp bayılıyorum. Bu sebepten dolayı Kur'an'ı hatmedemiyorum. Dua edinde de orayı da okuyayım da Kur'an'ı hatmetmiş olayım. Ya günlerce, belki binlerce Kur'an hatmetmiş ama bir defasında bile olsa bu Kur'an bana ne buyuruyor? Rabbimin bana emri nedir diye Kur'an'ın manasını düşünmemiş. Kur'an'ı öğrenmek için Manasını anlamak için Kur'an'ı yolla girmemiş insanlar. Elbette bizim Kur'an'ı okuyuşumuz ile Ashab-ı Kiram'ın okuyuşu bir olmayacaktır. Şu ifade de olduğu gibi Uçtuğu gökyüzü aynı ama Kartalın uçuşu bir başka Karganınki bir başka Lafzında ve manasında bir fark yoktur ama Müezzinin ezanı bir başka, mücahidin ezanı bir başkadır. Ezan aynı, lafızlar aynı ama dağ başında, elinde Allah yolunda cihad ettiği silah ile ezan okuyan bir mücahidin ezanı ile ücret karşılığı, ücret verilmese kesinlikle var. ezan bile okumayacak olan Belki sigarasını biraz önce söndürüp de mikrofon açıp da ezan okuyanın ezan elbette bir olmadığı gibi. Fedeke ümmi ve ebi ve nefsi ya Resulallah. Anam babam canım feda olsun ya Resulallah diye. Malını canını her şeyini Allah yoluna koymuş olan. Ashabı kiramın okuduğu Kur'an ile. Bizlerinki de elbette bir olmayacaktır. Onlar da aynı Kur'an okuyorlar. Onlar Kur'an'ı okuyor, Medine'de devleti ve de bütün gönülleri fethediyor. Biz Kur'an'ı okuyoruz ama okuduğumuz Kur'an ne bizim halimizde ne de hayatımızda bir değişiklik meydana getirmiyor.